Merhabalar değerli Yeşilçam Orkestrası dinleyicileri. Ben Deniz Utkuler. Yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. 94.9 açık radyodayız ve 15.30'da programımız yeniden başladı. Bu hafta da yine Banttan Bir Yayın'la sizlerle birlikteyiz ve konuğum Gökay Gelgeç. Yeniden merhabalar diliyorum. Tekrar merhabalar Utku. Kemal Sunal filmlerinde çalan müzikler üzerine sohbet etmeye devam ediyoruz Gökay ile birlikte. Şimdi benim kendi tercim Natuk Baytan filmlerinden yana. Mesela işte o Süt Kardeşler Şabanlı Şabanlılar o kadar yayınlanmazdı. Hani üç film olarak el olmuştu. E, Gulyabani benim için hani güzel yapalım da inceden beğenim o gerilim. Böyle evet. bir <gülüyor> yani hem komedi hem gerilim böyle farklı bir havası olmasıydı. Evet. O yüzden ben daha çok seviyorum. evet. Tabii Kemal Sunal'ın Filmleri daha sonra hani o kalabalık işte Hababam Sınıfı oluyor, tosunpaşa oluyor, şabın oluyor, şabın oluyor. Onlardan sonra birazcık daha böyle tek gitmeye başlıyor. Dediğin gibi işte Kapıcılar evet, Kralı bileyim. krallı filmlere geçmeye başlıyor. Ee, hı hı. Mesela benim için de o, o filmler içerisinde herhalde e, en sevdiğim benim e, Kapıcılar Kralı. Çünkü orada Kemal Sunal'ın biraz farklıdır da aslında. Bizimkiler de zaten Ercan Yazgan da aynı asla canlandırıyor. Kapıcılar ekip kırıldı. aynıydı zaten. Ha, yani. Kapıcılar Kralı tabii senaryo. E, bizimkilerde de gene aynı ekip ee, o, hani, tutan bir e, formüldü. Aynı ekip onu düzeleştirdi seneler sonrasında. İşte oradaki Kemal Sunal'ın e, biraz farklıdır tipi. E, Peki sen şimdi bizim bu program için e, o filmler içerisinde, o krallı filmler içerisinde hangisinden seçtin ve hangi müzisyen burada almamız gerekiyor? Şimdi maalesef keşke elimizde olsa da yayınlayabilseydik diyelim. Ee, Kapıcılar kralında kullanılan tema, bu Cahit Berkay. Sonraları yıllar sonra güler misin ağlar mısın diye bu zekimeteğin güler misin ağlar mısın tema diye çıktı. Onun farklı e, varyasyonları ilk e, Kapıcılar kralında kullanıldı, Bekçiye kralında da. Kullandı, Kralı da. E, biz o krallık filmler içerisinde hani ayrı bir bir, bir parantez açalım. Çöpçüler Kralı'ndan bu sefer gidelim ve e, TRT Aramüzikleri Planı plak vesilesiyle de e, Özlem Erdoğan'a bir e, hatırlatmada bulunalım. Özlem Erdoğan burbet enstrümantal versiyonu TRT Müzikleri plağına farkıyla Çöpçüler Kralı'nın. bir nokta da söyleyeyim. Hani hep bizim şarkılar, yabancı şarkılardan bir kısmı alırlar ve uygularlar ya bu evet. Amerikalı indie grubu Payment'ın solisti Stavall Magnus evet. e, o da gurbet şarkısını alıp e, kendisi sol albümde yorumluyor mesela. Öyle Çok bir güzel. durum var. Oradaki temayı alıyor. E, şarkının temasını tema melodisini alıyor. O da kendi e, albümde yorumluyor. Bu da ilginç bir nokta olarak onu da hemen e, ekleyeyim. Selda için de yapılmıştı değil mi? Evet, evet. Bu aslında bir moda haline geldi bu son yıllarda. Hani, bu o son o kadar, o kadar yeni bir şey değil. Yani bir 7-8 yılı var. Selda'nın e, sesleri ama sample yapılıyor. O birazcık daha farklı bir yaklaşım. Burada ise Hı. Stephen Malkmus melodi alıp kendi şarkısına adapte etmiş durumda. Yani esinlendiği Hı. melodi Özdemir Erdoğan oluyor. O konudan benim için birazcık daha değerli aslında oluyor. Çünkü hani evet. alıp kullanılmış, o tem alıp kullanılmış onun için daha güzel. Selda evet. tabii koleksiyonca çok önemli bir e, obje haline de geldi. Özellikle Amerika'da obje haline gelmiş plakları. İlginç çok bir duruma. Ayrıca. Evet o zaman efendim nereden devam ediyoruz Kemal Sunal müziklerini dinlemeye? <gülüyor> Şimdi çok çığlık e, kalmıştık. Arada şöyle gene minik bir parantez açalım çünkü o devirle itibarı artık bu Natuq Python serisine giriş de başlıyor. E, önceki bir programda onu görüş, e, konuşmuştuk hani Zafer Dilek Eşittir, Natuq Python sermasına absurd komedi diye. Bu bir tarafı diğer tarafı da hani Avantur gelenekten gelen işte o Enter the dragonlar vesaireler e, evet. bu tip şarkılar, Death Wish, Örbehen koplar. Aslında o Nortuk Baytan filmlerine girişte de hani ön bir haberci gibi o dönem filmlerinin hani o genel e, kimyasının formülünü gösteren bir Kemal Sunal e, filmi daha vardı bu İyale çocuğu hmm. Kemal Sunal ikiz olduğu e, filmlerden hani Natuk Baytan filmi değil ama anlayış hani yaklaşım Natuk Baytanı söylüyorum yani absurde ilk giriş hatta o harika avcının da ilk Yeşil gözükmeye başladığı filmlerde. Yine yani çocuğundan İtalya ile devam edelim. Hı hı. Quincy Jones Up Against the Wall, bu yabancı temalardan bir tanesi. Yeni ilk defa duyanlar için ismini e, söylemiş olalım. Filme aşina olanlar da mutlaka melodiyi hatırlayacaktır. Mesela birisi Google'a girip arama yaptığı zaman e, Kemal Sunal şarkıları, Kemal Sunal müzikleri diye yazdığı zaman karşısına çıkacak ilk şey e, Kemal Sunal'ın Söylediği Türkler isimli bir CD. Bu ilginç bir şey çünkü e, hani Kemal Sunal müzikleri deyince pek çok insanda Kemal Sunal'ın söylediği şarkılar diyor. Çünkü pek çok e, filminde Kemal Sunal kendisi hani detona olsa da şarkıları söylemişti. Bir parodi havası vardır bütün bu şarkılarda. E, hatta... Evet. İşte Katma Değer e, Şaban filminde de hatta böyle punk rock gibi bile söylemiştir. E, <gülüyor> Doğru. Yani bu hep bir, bir parodi havası vardır. E, sonra İbrahim Tatlısöz parodisi var. Hani bu fotoğrafını biliyorsun. E, evet. Sen söylemiştin bana Ayandı Kundura e, evet. tam dönemiyle ilgili. Tam çıkış yaptığı dönem e, evet. İbrahim Tatlısız'ın. E, İbrahim'i ama... zaten tamamıyla konu alan bir filmi de var. Hazır laf açtı. Ha, evet. Bu da e, diğer yabancı parçamız olsun o zaman. E, Şark Bülbülü. Şark Bülbülü hani İbrahim. Evet. İbrahim Tatlıses'in aslında bir paracısı. Sosyolojik bir e, taşlama aynı zamanda. Hani Türkiye'deki artık o toplumsal o değişimin sinyallerini veren film. E, o film içerisindeki amaçlar sürekli dediğin gibi hani türküleri kendi tarzıyla yorumluyor. parodisini yapıyor. Ama tabii Yeşilçam e, teknikten ver boş durmuyor. O filmdeki sınırlı avantür sahneleri içerisinde Osibisha e, grubunu sıkıştırmayı ihmal etmiyorlar. Bu şark bölümünün diğer hocu tarafından kaçırıldığı sahnede arkada filme dahil olan e, müzik. Osibisha grubu Oda. Evet e, dediğimiz gibi e, Kemal Sunal filmleri deyince e, hani müziklerden onları ayırmanın ben ne kadar doğru olmamadığını bilmiyorum. E, hani seninle de muhakkak bu konular üzerine böyle konuştuğumuz bir programı da e, Yeşilçam Arkeolojisinde e, yapmamız gerektiğini inanmıştım hep. Onun için tekrar çok teşekkür ederim <gülüyor> bu birlikte programı yapabildiğimiz İzledi. için. Çünkü hani zamanlar birazcık e, sorunlu oldu ona rağmen yine bir kayıt yapabildik seninle. Çok evet. teşekkür ederim. Bir genel bir herhalde bir e, bilgi verebildiğimizi düşünüyorum ben. E, tabii insanların filmleri e, yani biraz takip etmesi gerekiyor ya da ee, hani çok ilgilisi olan yani çok spesifik olarak bu konuyla ilgilenen birisi için hani arşivsel bir değer kesinlikle kazanmıştır. Ama onun dışında e, hani filmlerde duyup daha bu şarkı neymiş diye merak eden insanlar için de belki hani ufak mini bilgiler vermişlerdir. Çünkü daha bizim el atmamız gereken 20-30 şarkı var diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Hani böyle Doğru. Çünkü hani Doğru. aa o şarkı mıydı? Hani aa bu şarkı da mı oydu falan <gülüyor> diyen hani... Epey fazla şarkı var ama bizim zamanımız kısıtlı. Zaten e, zaten bir Yeşilçam Arkeolojisi programı içeriğinde en fazla şa şarkı çaldığımız programlardan bir tanesi oldu bu programda. Ben yine evet. çok teşekkür ediyorum sana. E, biz kapanış hangi şarkıyla yapalım o zaman? Ne dersin? Bu Kemal Sunal filmlerindeki müzikler... Şimdi hazır şarkılardan da açtık ve biraz daha yani az bilinenlerden gitmek istedik. Çünkü hani tüm imkanları artık hemen sahip araştırma yapmak isteyenler. Hani bir tık ucumda Kemal Şenal Müzikleri yarandığında zaten YouTube'da pek çok sonuç çıkacaktır. Ee, YouTube'da hani hemen yakalanamayacak sonuçlardan hareket etmeye çalıştık. Hem bu yabancı parçalarda hem de yerlilerinde veya hemen tercih edilmeyenlerde diyelim. Ee, 80'li yıllara kadar getirdik. Bu 80'lerde Cahit Berkay e, dönemi içindeki diğer Cahit o zaman hmm. hatırlamış olalım. Ee, en Büyük Şaban melodisiyle programı kapatalım. Tamamdır. Ee, ben de burada programı kapatırken ben de size bir müjde vermek istiyorum. Eğer mümkün olursa e, belki önümüzdeki haftada içerisinde e, Cahit Oben'e e, programda konuk olarak alacağım. Hani kendisinden böyle bir söz aldığım için bunu rahatlıkla söyleyebilirim ama tabii ne olacak Hariki. belli olmaz. E, e, Cahit de konumuz olacak. Bak onlarla da konuşacağız biz ama tabii önümüzdeki e, haftalarda belli olacak. O zaman çok teşekkür ederim tekrar. Yeşilçam Arka Ben de ederim. Bendeniz Bugünkü konuğum tekrar e, Gökay Gölgeç'e çok teşekkür ederim biz. E, bizim evet. yazılarımızı Sinematik Yeşilçam, e, Yeşilçam sitesinden sinematikeşilçam.com sitesinden okuyabilirsiniz. Orada epey çok araştırma yaptım bu konular üzerine. E, önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın diliyorum. Hoşçakalın. Altyazı <Gülüyor> Thank mm -hmm. you.